Fatır 13. Sohbet 28. Ayetten itibaren Eûzu billâh, eûzu billâh, eûzu billâhi mineşşeytanirracîm, bismillahirrahmanirrahîm, ve kul rabbi zıdnî ilmen ve fehmen, rabbi şrahli sadrî ve yessirlî emrî, ve ehlül ukteden min lisâni yefkahu kavli. وما توفيقي إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من متذكر الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله Al-salātu wa-s-salāmu alaika ya sīyed al-awwālīn al āthrīn rabbil-ālamīn. Evet, geçen hafta 27. ayeti işlemiştik. 27 ile 28 alakalı e, benzer şeyler var. Tekrar şöyle hafiften bir baştan gelerek gidelim. Ne diyordu? El-amtara an Allāh an zālamīna s-māyī Görmedin mi ki? Allah suyu gökten indirdi. Burada bir vurgu vardı hatırlarsanız. Ee, hmm. Baştan şey yaparsa, yani elemtara görmüyor musun, bakmıyor musun, dikkat etmiyor musun? Yani neden böyle aleni gelişi güzel davranıyorsun? Bütün insanlığa hitap ki Allah en Allah. Yani Allah Allah başkası değil. Yani dua olayı değil, meteorolojik olay değil. E, bizzat Allah. İndiriyor neyi indiriyor suyu indiriyor bakın burada yağmur bile demiyor Matar yağmur demek e, Arapçada e, yağmur bile demiyor suyu indiriyor görmüyor musun bir de nereden indiriyor gökten indiriyor Yani bunu e, Arapça hocamla konuştum bu ayeti şunu diyor yani e, gökten bile suyu indiriyor yani hani biz yerlerde akarsularda denizlerde görüyoruz. Yani bak suyu gökten bile. Ya gök boşluk, ferah boş. Onun içerisinde yine boş gibi duran bulutlar var. Bir hacmi yok, değil mi? Ee, oradan indiriyor. Yani burada e, çok güzel e, vurgular vardı. Ve de enzele indiriyor. Yani e, ikram şeklinde indiriyor bir ayette neler vardı ve Ahracınabisi bunu su arza düştükten sonra da onunla semerat ürünleri meyveleri çıkarıyor Rus biz çıkarıyoruz da artık sistematikte giriyor Sünnetullah'a belirli kanunlara geliyor biz derken de semerat ürünler ee, bak burada meyve dedim yiyip de semerat demesi neden? Yani faydalanılacak şey anlamasında. Hani bir işin semeresini görmek, karını görmek, faydasını görmek. Hatta çocuklar hakkında da bu kelime kullanılıyor. Ee, buradan da e, övgü var meyvelere ee, değer açısından bir övgü var. Ama bulundu da kalmıyor. Muhtelif, muhtelifen Elve ve Elvanı yani renkleri muhtelif muhtelif çeşitli. tek renkte de değil çeşitli çeşitli var. Burada da şeyin e, e, aslında bunun güneş o ile ilgili alakalı kısmı evet. var. Güneşe değil de e, suya vurgu yapılması da suyun e, daha e, ulvi, daha değerli bir nesne olduğu ile ilgiliydi. Biraz hızlı geçiyorum ama hani geçen dersin tekrar olmaması açısından. Burada da şunu söylemek istiyorum. Ee, Münir Derman e, Hoca var bilirsiniz belki. Onun kitabında suyla ilgili yani suyu üç ciltte işlediği bir kitabı var. Müthiş. Ee, tavsiye ederim e, onun kitaplarını. Biraz zor bulursunuz ama internetten şey yapabilirsiniz. Onun bir ifadesi var. Diyor ki e, insan... Allah ile peygamber arasındadır diyor. İnsanla da Allah arasında su vardır. Tekrar ediyorum. İnsan Allah'la peygamber arasındadır. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah ile insan arasında da su vardır diyor. Önemine binaen, binaen Önemine binaen. Yani buradan mesela abdeste dikkat edin diyor. Hani abdestsiz namaz olmaz ya. Abdest temizlik değildir yani. Mesela Hazreti Ali diyor ki eğer diyor abdest temizlik olsaydı diyor meshin hani mes alıyoruz ya ayağın altına vurulması lazımdı ama ayağın üstüne vuruluyor. İşte o suyla beraber Allah'a yakınlaşmanın e, sembolik bir ifadesi. Yani su olağanüstü bir şey. Yani şimdi, ilginç gelmiyor mu size? Rengi yok. Kokusu yok, tadı yok, belirli bir şekli yok. Neye koyarsam onun şeklini alıyor. Karşına bakıyorsun, yani bir e, niteliği niceliği olmasına rağmen karşıya bakıyorsun, karşıyı gösteriyor. Ya ben her zaman ilginç gelir. Ya karşıyı gösteriyor, şeffaf. E, i̇çinde bir sürü t, e, atom var, bilmem ne var, molekül var, ama e, karşıyı gösteriyor. E, Canlılığın sembolü yani olağanüstü sanki bu dünyadan değil gibi ama en yukarılarda biliyorsunuz geçen şey yapmıştık yukarılarının yukarısında da ifadesi vardı. işte güneşe nispetle suyun vurgusunu bu ayetten e, derinlerinden direkleyen değil de güneş vurgusunun yapılmayıp da su vurgusunun yapılmasından onu anlıyoruz. Onu da tasavvuf olarak bir şeye yormuştuk hayırlı hatırlarsanız isteyenler geçen sohbete bakabilirler uzamasın diye şey yapıyorum ee, aynı bunun gibi Minel Cibali dağlardan da cudut vardır cudut yollar nasıl yollar varmış Bihun, Beyaz ve humrun, e, ve Kırmızı muhtelifen elvanı renkleri muhtelif muhtelif yollar da var e, ve Garabi bu Suden ve de çok koyu renkte, kuzguni siyah deniyor, simsiyah var. Ee, bunu hatırlarsanız uzaktan bakıldığında dağların muhtelif muhtelif kırmızı, beyaz, siyahlı yolların olmasını zahiren söylemiştik. Ee, bir de şunu ilave ederiz, geçen hafta söylemeyi unutmuşum. Mermerlere baktığımızda özellikle cilalanmış mermerlere böyle renk, muhtelif renklerde damarlar var. E, bu da kastediliyor olabilir çünkü hayvanın o sırtındaki e, o çizgilere de e, buradaki ifadesiyle cüdet deniyormuş <gülüyor> Hani hayvan üzerinde belirli renk şeklinde damarlar olur ya onlara da hadi bu da bu mermerlerin üzerindeki ya da travertenlerin üzerindekileri çağrıştırdı Ama bir derin manasına demiştik e, yolların e, manevi Allah'a giden yolların e, anası sıratı müstakim olmak üzere. Subulene diyordu ya Allahu Teala ayet-i yollarımızla iletiriz onları diyordu. Herkesin kendi fıtratınca da e, gittiği bir yol var. Onların da, da muhtelif renklerle çeşitlilikle ifade edilen ve esma tecellilerinin diyorsunuz renklerle onu endekslemiştik. Farklılığı var olarak e, şey yapmıştık bunu söylemiştik. İşte 28. ayette bunun sanki devamı gibi. Ve minel nasi. Ee, insanlardan da öyle. Hani şimdi muhtelif renklerden muhteliften başlı, başlıyor renkleri. Ve minennasi insanlardan da ve devab pardon ve devab hayvanlardan da öyle. Ee, bunu açıklayacağız şeylerini. Vel en'am en'amlardan da öyle. Bunu da açıklayacağız. Muhtelifun elvanuhu kezalik. Muhtelif renklerde aynı e, benzer şekilde İnna ma yasha Allah'e eee min ibadihin ulema Allah'tan ancak ulema yani alimler korkar. İnna Allaha azizun gafurun. Allah azizdir, gafurdur. Şimdi nasıl ki eee rengarenk muhtelif renklerde meyveler var. Bırakın onu dağdan, taştan, yollardan da öyle muhtelif var. Aynı şekilde insanlardan, hayvanlardan diyelim ve davarlardan da aynı bu şekilde muhtelif renkler olanlar var. Şimdi zahir manaya bakarsak insanların ten renkleri de farklı farklı. Değil mi? E, beyaz ırk var, sarı ırk var, e, siyah ırk var, kızıl ırk var. Onu, çocukken hep onu kızıl dereli dendiğinizi anlıyordunuz, kızıl dereli mesela e, kızıl e, Derili. deriliymiş evet. o e, yıllar sonra yetişkinliğe anladım çok komik gelmişti bana da niye öyle anladığımı e, insan tenlerinde de böyle ciddi bir e, farklılıklar var aynı şekilde hayvanlardan da yani daha benim çoğulu çoğu bu e, genel anlamıyla hayvanlardan da böyle. Bir de en'am denilenlerden de var. En'am ne? Bu en'am diye bir sure var belki biliyorsunuz. Ni'met kelimesinin çoğulu bu. Nimetten nimetlenilen, faydalanılan hayvanlar anlamına geliyor. Yani davarlar, koyun, keçi sınıfında olanlar. Yani kurban edilenler. Mesela at bu sınıftan sayılmıyor. İnsana faydası var ama at, eşek, katır gibi şeyler, her ne kadar insana faydası olsa da bu şeyden e, sayılmıyor. Muhtelifun il elvanuhu, kezalik. Aynı bu şekilde de onlarda da renkler var. Şimdi kezalik kelimesi ne demek? E, Türkçede de buna benzer kullanılıyor bu, bu şeyinde. Benzer. benzer şekilde. Şimdi demek ki benzerliği yukarıya atfediliyor. Bir zahiren bunu anladık zaten çeşit çeşit yani Allah-u Teala tek çeşit yaratmıyor. Bir yerde okumuştum Allah-u Teala elmayı yani bir sürü meyve çeşidi yaratmakla kalmamış. Bu çeşitlerden biri olan elmanın da de 40 çeşidini vermiş. Her çeşidinde bile yine alacalı alacalı bir sürü renk var. Rabbim e monoton yaratmıyor bir şeyi. Yarattığında da çeşitlilik veriyor. Ama öyle bir çeşitlilik veriyor ki başka bir ayette var. Sen iki meyveyi aynı görürsün aynı dalda yetişir diyor. İkisinde de farklılık vardır diyor. Bırak onu evet. değişik meyveler. Şimdi bak rızık yukarıdan doğru gelelim. Ee, yenilenler, ağaçta yetişenler, sebzeler ayrılıyor. Meyvelerin birçok çeşitleri var. Mesela elva diyelim. Elvanın birçok çeşitleri var. Geliyorsun teferruat teferot. aynı dalda aynı ya? İki tane elma yetişiyor, biri farklı, biri farklı. Hatta onu bırak, elmanın bir kısmı, güneş gelen kısmı farklı, Hı -hı. görmeyen kısmı farklı. Bu Allah'ın yaratılma yaratma sistemindeki çeşitliliği de gösteriyor. Tatları da farklı, Aşı, da. Tatları da farklı. bir ağaçta iki cins meyve de. Evet, i̇ki hatta cins, evet cins, ağaçta, cins, ağaçta bile cins. bir ağaçta bile aşılanmayla muhteliflikler Muhtelifli. e, olabiliyor. Bunların hepsi Rabbimin e, ilmiyle, Rabbimin yaratma sanatı ile ilgili olanlar. Fakat kezalik diyor ya. E, burada da Hani yukarıda yolları değerlendirirken biraz daha derin manalarına girmiştik ya, ne kadar insan varsa o kadar da farklılık var demiştik ya, işte kezalik demesiyle beraber onun manevi farklılığı gibi bunda da aynı şeyler var oluyor. Bunu açıklamsam mı bilmiyorum ama bunu dinleyenlerden bu konuyla ilgilenenler çok bir de manevi şeyleri var. Bakın üç ayrılmış insanlar, hayvanlar ve davarlar diye. Şimdi dabbe kelimesi Kur'an'da çok geçiyor ve benim çok ilgimi geçen çeken e, şeyler. 10 e, küsür yerde geçiyor. Ben bunları fotokopi ile çıkardım. E, biraz o dabbe konusuna girmek istiyorum şeyi de. E, mesela bu dabbeye e, hani hayvanlar deniyor ama kuşlar dahil değil. Çünkü bak Enam suresi 38. ayette var. Hem yerde debelenen, ha bunu da söyleyeyim dabbenin kökü debelenmek ya da debreşmek diye bir Türkçede bir şey var. E, bunu şey yapıyor. Kımıldamak manasına da geliyor. E, yani ayaklarını vurarak yürümek anlamına geliyor ama biraz farklısını göreceğiz. Yani debelenmek daha uygun. Bak diyor ki hem yerde debelenen hiçbir dabbe yoktur ki ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki. Bakın Rabbim bunu ayırmış. Sizin gibi bir ümmet Olmasınlar Yani burada e, Debelenen hayvanlarla Rabbim Kuşları ayırmış Demek ki kuşlar bu hayvanlar e, Dabbe e, sınıfına e, Girmiyor e, Başka mesela ne var Meleklerle ilgili bir şey var Melekler de hariç 16-49'da e, bir şey var Nafil suresi 49'da hem göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'a secde edenler gerek dabbe kısmından olsun gerek de melaike. Bunlar kibirlenmezler. Bak burada da Rabbim neye ayırmış? Melekleri ayırmış. Bunu niye anlatıyorum? Meleklere, şey, dabbeye canlı da diyorlar. Yani yine meleklerin bunun içerisinde olmadığının da bir göstergesi. Ee, bunların iki e, şeyi var, anlamı var. Onu biraz söyleyeceğim. Aslında buna insanlar da hariç. Neden? İşte bu ayet. Bakın Rabbim insanlar dabbeler ve e, şey diye e, en'am diye e, ayırmış. Hatta hatta e, e, at pardon koyun, keçi Sığır gibi hmm. şeyler de dahil değil. Görüyorsunuz burada Rabbim yine ayırmış. Demek ki dabbe bunların dışında kalan e, özel bir e, sınıf. E, bu dabbe ile ilgili hemen parantez açayım. İlginç bir konu. Hani e, kıyametin büyük alametler arasında olanlar var. Duman çıkması gibi. E, bir de dabbetül arz denilen bir şey var. Biliyorsunuz kıyamete yakın e, bir şey çıkacak. Mesela bu Nemil suresi 82. ayet bu. Söylenen başlarına geleceği vakitte onlar için arzdan bir dabe çıkarırız da Nas'ın yani insanların ayetlerimize yakin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler. Konuşan bir mahlukat. Biz bunun niteliğini bilmiyoruz. Ama işte Kur'an ayetlerinden eleyerek gittiğimizde bunun kuş sınıfından olmadığını, e nam denilen şeylerden olmadığını, insan olmadığını ve melek olmadığını anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? İşte ayetlerde burada Rabbim teferruat ile dabbeyi izah ettiği için bunlardan olduğunu yapıyoruz. Peki, o bir daha e Nemil suresi 82. ayet. وَإِذَا وَكَالْقَوْلُ aleyhim. Ee, söylenen söz onların başına geldiği zaman <gülüyor> onlar için çıkarırız ne çıkarırız dabeten bir dabbe çıkarırız minel ardı, arzdan yani yerden çıkarırız tükellimuhum <gülüyor> kelime yani tekelleme konuşmak demek biliyorsunuz ee, onlarla konuşur ne diyor enden nase insanların kani <gülüyor> bir ayatine ayetlerimiz konusunda la <gülüyor> yuqinun Yakinen iman etmediklerini, o konulara, ayetlerimize yakın olmadıklarını kendilerine söyler. Yani tekelleme konuşmayı söyler. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen, bakın bu şey değil. Hani insanlar ayetlere yakın almayınca, yani bunun öylesine bir söz olduğunu söylüyorlar. Yani Kur'an'da geçen bu şey, ayet. Peki bu arz nasıl bir şey? Ee, pardon dabbe nasıl bir şey yine onunla ilgili bir ayet var. Nur suresi 45'te hem Allah her dabbeyi bir sudan yarattı. kimi kimiyse yani dabbeleri izah ediyor karnı üstünde yürüyor. Yani sürünüyor. Sürüngenleri anlatıyor. Kimisi iki ayak üzerinde yürüyor. Kimisi de dört ayak üzerinde yürüyor. Allah ne dilerse yaratır. Hakikaten Allah her şeye Kadirdir. Bakın burada sürüngenlerin de dabbenin içinde olduğunu görüyoruz. İki ayaklı yürüyenlerde ne var? İnsan olmadığına göre maymunlar mesela iki ayağı üzerinde yürüyor. Goriller ayılarda ve ara sıra bazı iki ayağı üzerinde yürüyenlerde bunlardan var. Şimdi buradan hatırlar mısınız bir şeyde bunu açıklamıştık. Bir saniye. Nemin suresindeydi yanılmıyorsam, e pardon e, Sebe suresinde olması lazım. E, 34. Sûbe Sebe suresi ayet 14'te e, bir ayet vardı. Sonra da vaktaki ona ölümü hük hükmetti. Kime? Hazreti Süleymana. Onlara onun ölümünü sezdiren olmadı. Yalnız bir Dabetül Arz dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple yıkıldığı zaman Hazreti Süleyman asasını dayandığı vakitte ölmüş. Meleklerin, şey, kimsenin haberi yok. Cimlerim. Emrindeki cinlerin de haberi yok. Bu sebeple o bir kurt denilen şey onu Cimlerim. yediği zaman yıkılıyor ki cinler gaybı bilir olsalar o zilleti azap içinde bekleyip durmazlardı. Bakın burada da ifade ilginç. Ee, dabbe geçiyor. Yani ne olarak geçiyor? Kurt. Evet. Dabbetül arz olarak geçiyor bakın. Burada da. O kıyamet alameti içerisinde olan şeyde de Dabbetül arz diyor geçiyor. Buradan biz neyi anlıyoruz? Rabbim direkt olarak bir şeyi söylemiyor bazen ama ayetlerin içerisinde o döngü içerisinde sırların var. Demek ki e, ben ikisini birleştirdiğimde Allah'u Alem tabi benim şeyim hakikat bu olmayabilir. Ben de şunu da söyleyeyim. Ben buralarda bazı şeyleri iddialı söylüyor gibi oluyorum ama bunlar tamamıyla bana ait görüşler. Bunlar hak olmayabilir, gerçek olmayabilir. Fakat tefekkür, belirli ilim, düşünce, ayetlerin bir araya gelmesiyle bizde oluşan şeyler bunları paylaşıyorum. Ama eee Asıl hak Allah'a aittir. Biz sadece isabet etmeye çalışıyoruz. Rabbim o şeyi nasip etsin inşallah. Hani bunu da söyleyeyim dedim. Şey zaten hocam. Tahminim o yani. O dabbetül arzın kıyamet zamanı geleceğin... ...bir sürüngen tarzında... ...olabileceğini... ...işte ben bu ayetlerden görüyorum. Yani o şekilde hissediyorum. Yani bu bir neden? Ağaç kurdu diyor. Diğer ayette de dabbe diyor. Ve diğer ayette de sürünenlerden diyor. Karnı üzerinde sürünenlerden diyor. Tabi Allahu Alem. Ama tabi ki onun muhteşemliğini düşünün. Yani kurt şeklinde ama yerin altında kaç metre büyüklüğünde, hangi da ve çıktığı zaman konuşan bir şey olduğu zaman insanların nasıl bir şok içerisinde e, olacağını e, düşünün artık. Şimdi bu dabbeyi bunun için e, anlatmak istedim. En'am kelimesine de gelirim şimdi. En'am da bakın hayvan olmasına rağmen yani Allah-u Teala şöyle diyebilirdi insanlardan ve hayvanlardan diyebilirdi ama hayvanları dabbe ve en'am olarak ikiye ayırmış. Bunun da sırrı şu arkadaşlar o fazla şey yapmayın bazen burada bu konuları da veriyorum. Geçen hafta hatırlıyor musunuz bu yollarda her insan çeşidince her insan sayısı kadar yol var demiştik ya. Bunu da neye bağlamıştık? Allah-u Teala'nın esmalarının her insanda farklı tecellileri var. Bu esmalar da renkler şeklinde tezahür ediyor. Sıbgatullah denilen Allah'ın boyası da bunun işaretiydi. Her insanda bu terkip farklı olduğu için bu kadar da farklı muhtelif yol diyordu. Kezalike derken aynı bunun gibi. İnsanların içerisinde de arkadaşlar nefis var biliyorsunuz. Şimdi burası tasavvufun biraz alanına giriyor. Bu nefislerin de hayvanlar suretinde tezahür <gülüyor> ettiği müşahede edilmiş. Hatta Abdülkadir Geylani ile ilgili birçok hikaye anlatır. Diğer e, tasavvuf, tasavvuflarla ilgili şey anlatır. Hani nefsimi e, bir yılanın kabuğundan soyulmuş şeklinde, nefsimden içimden sırıldığını gördüm ve köpek şeklinde orada gördüm diyor. Ve onu seni bir daha içime almayacağım dediklerinde melekler onlara diyor ki al onu içerisi, içine al biz seni onunla seviyoruz diye. Bu tasavvuhuyla, manevi şeylerle ilgilenen bilirler, her insanda bu hayvan siliyoti şeklinde bir şey vardır ve onu terbiye etmeye ya da değiştirmeye çalışır. Ee, i̇çinizdeki hayvan denilen bir konu var, bununla ilgili bir şeydir. İşte burada, Allahu Teala da bunun üç çeşit olduğunu söylüyor. Bir insan, çok nadir, çok nadir, Yunus Emre ne diyor? Ölen hayvan demiş, insanlar ölmez diyor. Aşıklar ölmez diyor da başka bir ifadeyle. Yani o nefsin şeyini söylüyor. E, kabir kazıldığında da bazı insanlar diri biliyorsunuz, hiç bozulmamış. İşte bunun da bununla alakası var. İşte onlar insanlar. Bir de demek ki nefsi hayvan olanlar var. Bunlar da ikiye ayrılmış. Bir dabe olanlar var. Köpek, kedi olabilir, bir şey olabilir. Bir de insanlığa faydalı olan enam denilen bir grup var. Enam nimet kökünden, faydalanma kökünden bir de insanlığa faydalı olanlar. Bunlar da koyun gibi, keçi gibi, deve gibi kurban edilebilen hayvanlar. İşte Rabbim burada, tabi direkt manada dedi, derinlerinde bunlara işaret ediyor. Ama bunlara kuş dahil değil, bazıları kuşu dahil ediyor. Demin e, okuduk, işte iki kanadıyla uçanları Rabbim bunlardan ayırmış. Ben bazen böyle ilginç konuları da bunların arasına şey yapıyorum ki bunlar tepsi kitapları falan çok bulunmuyor ama bunlar renkleniyor. Rabbim Kur'an'ın içerisinde de nice örgüler yaptığı, derinlerinde ne manalarının olduğunu da bunların da e, hakikat olduğunu bu kitaplarda görebiliyoruz. Hani böyle macera romanı olsun gibi değil de bununla ilgilenen çok fazla insan var. Bu sohbet kayıtlarında dinlenen çok var. Onlara da hani Kur'an'dan bunların da işaretleri olduğu ile ilgili bir e, mesaj olsun diye düşündüm. Devam edelim. İnne ma yashallah he min ibadihi el ulama. İnne ancak demek. İnne ve kardeşleri diye Arapçada bir konu var biliyorsunuz. Ee, isim cümlesinin önüne geliyor. Ee, Mükteda ve haberi. Ee, böyle irabını değiştiriyor. Normalde biraz teknik olacak ama açıklamak durumundayım. Ee, Mükteda'yı da haberde merfu. İnne ve kardeşleri geldiği zaman mükte, şey, Mükteda'nın ismi isim oluyor artık. Diğeri haber oluyor. İlk kısım ismi nasb oluyor. Diğeri yine merfu olarak kalıyor. İnna he diyoruz mesela inna dememiz lazımken. Fakat inne ma geldiğinde ise bu sistem bozuluyor. Her ne kadar aynı gruptan da olsa aynı şekilde o merfu durumu, ötre durumu devam ediyor. Inne man'ın manasal e, farklılığı da şu. kasır edatı deniyor buna. Yani anlamı daraltma. E, te, tahtit ediyor, sınırlıyor. Yani genel bir mana var. Genel bir manayı e, a, sonraki gelen cümleye hasrediyor, kısaltıyor. Şimdi anlayacaksınız. ma ancak yah, e, Yahşallâhe, Allah'tan korkarlar, min ibâdehi e, kul, e, kullarından el ulemâ. Ulema, yani yani e, kulları içerisinden Allah'tan layıkıyla parmak içinde ancak bak kasrediyor şimdi anlamı daraktı ulemalar korkar. Yani alimler korkar. İnleme ulema olması lazım ama vurgu farklı. Evet farklı. Onu da işte Hüseyin Hoca ile konuştum. Manayı şu şekilde etkiliyor bunun böyle olması. Şu şekilde. Şöyle de mana kurulabilirdi. Ee, alimler hiçbir şeyden korkmazlar sadece Allah'tan korkanlar da olabilirdi. Fakat ulemanın sona gelmesi işte kulları içerisinden Allah'tan en fazla Allah alimler korkar vurgusu var burada. Rabbim de işte cümle örgülerini bu şekilde yapmasıyla manaya derinlik katıyor. Zaten de diğer bir deyişle de alimler alimliği Kötü kötü şekilde kullanıldıkları zaman <gülüyor> da hem azabda onlar görecekler. Tabii ee, şimdi en çok Allah'tan korkması gereken bir grupta o ilimlere tam tersi alanda kullandıkları vakitte e, ona mukabil e, şeyde bulunacaklar azabta da bulunacaklar e, korkala. İnnaallah azizün e, gafurun. Şimdi neden e, Allah'tan tırnak içerisinde hakkı ile Kullar arasında e, ulema, e, ulema korkuyor. Ulema dememde bir şey yok değil mi? Alimler ulema, ulema deyince de e, anlaşılıyor. Bakın bir de şurada var. Min ibadihi derken de Allah'ın kulları. Bak Allah'ın mahlukatı, insanları falan başka ifade kullanılmıyor. Allah'ın kulları derken de yine aslında özel bir grup var. O Yani Allah'a iman etmiş. Allah'ı tasdik etmiş grup dersek buna, bunların içerisinden bile Allah'ın nasip ettiği ilimle, ilimden faydalananların yine o özel gruba göre Allah'tan daha fazla korktuğunu da göstergesi. Yani hem insanlık olarak düşünülebilir ama bir de özel bir grup olarak onun kulları demesine özgü olarak söylüyorum, o gruptan bile... Allah'ın el alim esması tecelli etmiş olanlarının yani Allah'a bağlıyorum ilmi daha fazla layıkıyla korktuğunun da alimler olduğunu göstergesi geçen e, derslerden de e, şey yapmıştık konuşmuştuk eğer siz bir ilim al alıyorsunuz her an her şekilde ilim alıyoruz bu ilim faydalı mı değil mi işe yarıyor mu bunun göstergesi sizi Allah'a yaklaştırıyor mu bir de içinizden haşiyet duygusu oluşturmuyor mu, oluşturmuyor mu test edin. Ben dahil herkes. Eğer böyle oluyorsa işe yarıyor. Yoksa o oh, ne güzel işte faydalandım, sevap oldu, o ortamda bulundum, işte bir sürü bilgi edindim gibi size faydası olmayan bir şey. Abdurrahman Savaş Bey'le de konuştuk Savaş Bey'le de konuştuk Entropi denilen bir olay var Bu bilgi, enformasyon içerisinde de Geçerli bir konu Mesela yağmur yağıyor, siz de duraktasınız O sırada insanlara yağmur yağıyor Demeniz Anlamsız Bir fayda sağlamıyor Karmaşıklığın gitmesi yolunda da Herkese bir faydası bulunmuyor ona faydalı olacak, insanlarda farklılık oluşturacak ve karmaşıklığı giderecek bir bilgi önemli. Biz de aynı şekilde Allah'ın yarattığı algı sistemiyle her şeye kulak, göz, bir şey alıyor, alıyor, alıyor. Ne alıyoruz? Aslında Allah'ın ilminden alıyoruz. Bizde bir farklılık oluşturacak bilgi değerli. Hani Allah'ın Resulü diyor ya, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Hani kabul olmayan duadan birçok kısmı var da bu kısmını vurgulamak istiyorum. E, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım derken de bu var. Bir ne var? Onlar ki diyor malayaniyi terk ederler. Yani Allah'a yaklaştırıcı şeylerin dışındaki her şey malayani kabul edilmiş. Ha, malayani gibi gözüküp de Allah'a yaklaştırma konusunda sana fayda veriyorsa malayani olmaz. Malayani gözüktüğü halde. Bugün e, müzikle uğraşan, Batı müziğiyle uğraşan o kadar insan var ki Allah'a yaklaşıyor onunla. O enstrümanı hangi amaçla kullandığına bağlı. Yani bunu da unutmayalım. Tekrar söylüyorum başa dönecek olursak bir ilim. Sizi Allah'a yaklaştırıyorsa yani dinliyorsunuz dinliyorsunuz dinliyorsunuz Allah'a yaklaşmanızdan bir şeyler oluştuğunu hissediyorsanız ya da bu ayetteki gibiyle bir şekilde haşyet duygusu oluşturuyorsa yani Allah'a saygı ile bir korku ve ürperti hali oluşturuyorsa faydalı. Yani bu sohbeti birçok insan dinliyor yıllardan da veriliyor bir düşünsün. Hani sohbet olarak düşünmeyin, Kur'an ayetlerinin izahatı olarak düşünün. Sizde bir farklılık oluşturursa güzel, yoksa otobüs durağında bekleyip de yağmur yağın insanlara Aa yağmur yağıyor denmesi gibi bir şey olur. Diye. Peygamber, evet. duası var. Peygamber o, Efendimiz de ürpermeyen kalpten sana sığınırım diye de e, Peygamber Efendimiz doğası var. İşte bu haşyet öyle. Bu haşyet meleklerde de var. Bu ayet kelimelerde çok net ama buradaki özellikle vurgu alimlere olmasının sebebi de ne? Yukarıda hep Rabbim ilimle ilgili bilgiler veriyor. Suyun gökten inmesi, onunla muhtelif renkler çıkması, işte geçen derslerde teferruat ile anlattık. Yani rengin o kromoplaslarda, plaslarda oluşması, işte fotosentez olayı bilmemler. Hepsi bunların ilmin içerisinde olan şeyler. Bunları öğrenince bir kişi aman Rabbi bu nasıl sistem deyip şey olması lazım. İşte bir de fazla ilim olması da gerekmiyor. Arkadaşlar ne diyor bakın ya suyun gökten indiğini görmüyor musun diyor. Ya bunun için ilme gerek yok ki dağdaki çoban da böyle ya Allah Allah ya bu su gökten iniyor ne ilginç bir şey aman ya yarabbim nasıl derse e, o anlamda yine Allah'tan korkmasına vesile olacak bunu. Aman yarabbim ne kadar davar yaratmışsın, inek yaratmışsın, koyun yaratmışsın ya birini birine benzemiyor. Ya şunu da söyleyeyim e, bir kar tanesi diğerine benzemiyor ya bakın ee, şu sokağa yayılan kar, kaç tane kar tanesi var sayabilir misiniz hadi sen kendi çiziminle yap böyle kal kurşun kalemi kağıdın üzerine farklı farklı oluştun bir sorusuna kendini tekrar edersen bir mahalleyi düşün şehri düşün dağı düşün dünyayı düşün kaç kat trilyon tane kar yağıyor ve kaç milyon yıldır yağıyor ve bir tanesi birine benzemiyor arkadaş ya Allahu Ekber işte hurra secdedesin ya bu şey ne oluşturur? Ya onu bırakın. Ayçiçek eee çekirdek çitliyoruz ya. Zevk hmm. olsun diye çitliyoruz. Ya üzerindeki çizgilere baktınız mı? Bir şey çağrıştırıyor mu size? Barkod gibi. Hani evet. bu alışveriş evet. yapıyoruz da çizgiler evet. ve barkod gibi. Bir diğerine benzemiyor ya. Zebralardı. Yani zebralarda öyle parmak izleri böyle. Ya yani ben resimle biraz ilgilendim. Portre çalıştım. Bir göz, iki göz, bir burun, bir ağız. Var mı başka bir şey? Bere, kulak falan da var. Bereyi örtüyorsun yine insanı tanıyorsun. Burun ameliyatı oluyor. Yine o kişiyi tanıyorsun. Kaşkolla örtüyorsun. Aa bu benim e, arkadaşım diyorsun. Hatta ilkokul arkadaşım diyorsun. Ya adamın tipi değişmiş. Aa sen benim ilkokul arkadaşım diyorsun. Ya yani gözler şişebiliyor. Gözlere lens takılabiliyor. Kaşlar alınıyor. Gözlük takılabiliyor. Gözlük takılabiliyor. Buna rağmen bir insan diğerine benzemiyor ve tanıyorsun. Ya ben kafayı yedirecek bir şey aslında bu. İkiz kardeş birbirine benzemiyor. Çinlilere iki Çinli, iki ikiz kardeş birbirine benzemiyor. İşte Rabbim bu sima denilen şey neyse, simada sır gizli bu. Her şey değiştiği halde sima değişmiyor. Muhteşem farklılıklar oluşturmuş. Hadi insan biraz daha şey, penguenler birbirine benzemiyor ya. De bir şeylerde bir bakın. Ya bunlar hepsi Rabbimin ilminin şeyi. Bunları görmek için, bilmek için ilim adamı olmaya gerek yok. Üniversitelerde olmaya gerek yok. Dikkatli bakan bir göz bunları görür. İşte elam tera. Görmüyor musun, bakmıyor musun derken de Rabbim bunu diyor. Orada sadece bir misal veriyor. Suyun gökten indiğine. Görmüyor musun derken de bir şey var. Allahu Teala bize e, Rabbimizin ilminle anlamaya yönelik bakış nasibesine inşallah. Ay, ay. Görmek Allah'a ait. Ben kulumla görürüm işitirim diyor. Geçen hafta hatırlıyor musunuz söylemiştik. Hı. Ama bakmak irade olarak bize ait. Elamtera derken de orada e, e, görmüyor musun değil, bakmıyor musun gibi orada da bir ifade var. Çünkü görmek Allah'a mahsus. Yani Allah'ı değerler. Ama bakmak, boyun kasları biz de kafamızı çeviriyoruz. Göz kasları bizde o bakışa yönlenmemiz gerekiyor. Allah'ı ibretsel, tefekkürsel bakışa. Allah da nasılmış? İnnallâhe aziz. Şüphesiz Allah şüphen mi var? Allah azizdir ve de gafurdur. Bu aslında ikisi birbiriyle alakalı değil gibi. Sen bu muhteşemliğe baktığında Allah'ın azamet sahibi aziz olduğunu, üstün olduğunu anlarsın demek burada aziz. Eğer bunu lakiyle de anlarsan sende, senin nefsinde bir hal oluşması lazım. İşte bu sende oluşan hali de Allah bildiği için de bu da senin mağfiretine affına vesile olur demektir. Gafur Mağfiret eden demektir. Bir gafur geçer, bir gaffar geçer, bir de gafir geçer. Üçü de hemen hemen aynı manadadır. Gafere mağfiret etmek demektir. Mağfiret etmek, mağfiret etmek ne demek? Örtmek demektir. Mifer var ya bu kökten. Hani savaşta giyilen mifer. Mifer kafayı örterek koruyor. Bir şeyin üzerine örtme settere yakın manası vardır. Aftan farklıdır. Allah-u silmesi demektir. Neyi silmesi? Bilgiyi. Her şey kayıt olmuyor bu. Kayıt oluyor. Ahirette eğer sen Allah'tan mağfiret istersen buna uygun da hareket yaparsan Allahu u Teala işte gafur gaffar ve gafir isimleriyle kayıttan siliyor. Hatta öyle deniyor ki mesela el gafire bunu diyor şahit olan meleğin hafızasından bile siliniyor diyor. Bir abartısıyla sen bile hatırlamıyorsun bir abartısıyla Allahu Teala teypten siliyor. Hard siliyor ya da hani bu anlayabileceğimiz şekliyle. Yani ne kadar büyük bir şey olduğunuzu düşünseniz de zaten bu 30. ayette var. İnnehugafurur şekur derken de buna benzer manalar var. Eğer Allahu Teala örtmesin ya yandık yandık. rezil olduk. Aynı zamanda el aziz demesiyle beraber de Allah'ın aziz olduğunu anlayan nefis de kibir oluşmazmış arkadaşlar. Allah'ın o azizliğini, izzetliğini, büyüklüğünü yenilemeyeceğini, yani galip gelinebileceğini anlayan nefisinde bu ne yapıyor? Ee, kibrini engelliyor. E sen de ne yapıyorsun? Korkuyorsun Allah'tan, haşyet diyorsun. Allah da korkan nefsi bağışlıyor, mağfiret ediyor. Bu her zaman ayetlerin sonunda gelen bu ikili esmalara bu bağlamda dikkat etmek lazım. Bütün bunlarda e, azizü'l-gafur bunu e, açıklıyor. Yoksa gafuru burada açıklayamıyorsun. Yani ne alaka diyorsun? Renklerden bahsediyor bir şeyden Allah gafur. Neden ama aziz. Kulları içerisinde Allah'tan en çok koran alimlerdir. Alim neyi idrak ediyor? Allah'ın azizliğini idrak ediyor. O zaman da Allah'ın ıı, mağfiretine ıı, aday oluyor. Allah bir kalbi iki korku birden vermezdir atasabildi. Böyle bir şey var. İki korku birden vermez mi Allah i̇ki, korkusu, Evet. diğerleri boş etsin. Evet, doğru. 29'a bakalım. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ O insanlar ki Allah'ın kitabını tilavet ediyorlar. Ve ikamüs sade namazı ikame ediyorlar ve enfaku min ma razak nahum sıran ve aleniye sırrı sır olarak ve aleni olarak da onlara verdiğimiz rızıklardan infak ediyorlar yercu ne ticareten lentebur lentebur olan evet bir ticareti de onlar ümit edebilirler. Şimdi bakın 18. ayetle çok alakalı. Buraya bir daha okuyalım. 18'le bakacağız. O kimseler ki Allah'ın kitabını okuyorlar, namazı dosdoğru kırıyorlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da gizli ve aşikar olarak hak yolunda sarf ediyorlar. Bir önceki sayfada 18'e bakın. Sen anca, sondan ikinci satır. Sen ancak o kimseleri uyarırsın ki onlar gayp hakkında rablerinden korkarlar Bakın aynı kelime namazı ikame ederler yani dost doğru kılarlar. <gülüyor> Her kim temizlenirse ancak kendi nefsi için temizlenir. Sonunda dönüş Allah'adır. Yani burada 6, 6 husus var 3-18 ayette 3 bu 29 ayette ortak noktasına namazı dost doğru kılmaları. <gülüyor> Bu ortak değer. Rabbim aynı kullanmış. Matematikte değişme kuralı gereğince demek ki e, Allah'ın kitabını okuyanlar ile 18. ayetteki gayb hakkında Rablerinden korkarlar ortak. Ve ilginç işte biraz evvelki ayetin sos kısmıyla birleştiği yer. Bakın ne diyor? Yahşevne Rabbihum bil gayb. Haşyet duyarlar Rablerinden. 18'de haşyet duyarlar diyor da. Bu son ayette ne diyor? İşte dediğimizde Allah'ın kitabını okuyanlar diyor. Allah'ın kitabını okuyunca onun ilmini değerlendirince aynen e, kulları içerisinde Allah'tan en fazla layıkı korkarlar alimler olduğu gibi işte 18. Ay ayette de birleşiyor burada. Demek ki neymiş ikisinin birleştiği nokta? Demek ki Allah'ın kitabını okumak bizim şu anda yaptığımız gaybda yani onu görmeden Allah'tan korkmaya vesile oluyormuş. Zaten bu Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisine zikir olması. Zikir diyor. Zikir ne demek? Öğüt demek aynı zamanda. Zikrin birçok anlamı var. Bunlardan birisi de öğüt. Öğüt veriyor Rabbim. Sen o öğütü aldığında haşyet duygusu oluşuyor. Aman Rabbi, gerçekler buymuş demek ki. Ben de dikkat edeyim diyorsun. Peki Allah'ı görüyor musun? Görmüş. Görmüyorsun. Yani aleni olarak görmüyorsun. Ne yapıyorsun? Gaybi korkuyorsun. Görmeden korkuyorsun. Gördükten sonra zaten korkmamak mümkün mü? Yani o şey bile değil. Ama Allahu Teala görmeden gaybi olarak kendisinden haşyet duyulmasını istiyor. İşte demek ki bu okuduğumuz kitabın amacı da bu haşyet duygusuna götürmesiymiş. Ama nasıl götürecek? Tilavet edeceksin. Tilavet etmek ağır ağır okumak demek. Üzerinde dura dura okumak demek. Yüzünden okudun geçtin. Ne oluşturacak ki sende? Sevabı var. Amenna. Hmm. Allah'ın kitabını okuyorsun ne güzel iş yapıyorsun ama tilavet ettiğinde ağır ağır okuduğunda üzerinde düşündüğünde sende demek yine Allah korkusuna ulaştıracak ilim verecekmiş sana. Hmm. Ve bakın ikincisi namazı dosdoğru kılarlar. Namazı kılmaktan önce geliyor arkadaşlar kitabı okumak. Namaz kılınmasın değil. Hepimiz burada bir rekatı bile, bir vakti bile kaçırmamaya çalışıyoruz. Sünnetleriyle, nafileleriyle yapıyoruz inşallah. Allah kaim kılsın. Ama Allahu Teala öncelik olarak Kur'an okumayı söylemiş. Yani haftada bir cüz okuyum da sevap gelsin değil. Bakın arkadaşlar. Yani tekrar söylüyorum ben ben haftada her ay bir cüz okuyorum elhamdülillah. Fakat tilavet diyor burada. 18. ayette de baktığımızda demek ki inceleyeceksin, derine dalacaksın, hayret duygusu oluşacak. Geçen haftaki nasıl işlendiğine bir bakın. Namazdan önce Kur'an okumak. Kur'an'ın tefekkür etmek. Daha sonra neymiş? Kendilerine ver ve enfakû razak râzaknâhum. Ve onlar infak ederler. mimma şu şeylerden ki râzaknâhum. Bu Bakara suresinde geçiyor hatırlıyorsanız ilk şeyinde. Hemen bir bakalım mu orayı? İnşallah zaman yeter. Evet. Bak, vallazine yu'minuna bil gayb. Allahu ekber. Bak, onlar gayba inanırlar. 18. ayetteki gayptan gaybi olarak Allah'tan korkarlar kısmı. bir ma unzile ileyki. Pardon. ''Ve yukîmna salate ve namazı dosdoğru kırarlar.'' Bak şimdi namaz gelmiş. Görüyor musunuz? Sıralama aynı şekilde. ''Ve mimma Nahum yunfikûn.'' Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler. Gördünüz mü Kur'an-ı Kerim'in birbirini nasıl tefsir ettiğini? Bu ayet 18. ayet ve 29. ayet nasıl bir örgü içerisinde birbirini tamamlıyor? Ve bak bu Bakaran suresinde de namazdan önce ne geliyor? O gayba iman geliyor. Sonra namaz geliyor. Namazdan sonra da infak etmek. İnfak etmenin birinci en önde olanı zekattır arkadaşlar. Zekat olduğunu biraz iki dakika da aşağı, Zekat olduğunu nasıl anlıyoruz? Yine 18. ayette diyor ki Her kim temizlenirse ancak kendi nefsi için temizlenir demek zekat kelimesi kökeniyle o temizlenmek aynı olduğu için ve bu 29. ayette de infak kelimesi olduğu için birleşiyor. Demek ki Allah'ın verdiği rızıklardan vermek ana konusuyla zekat temizlenmeye, nefsin temizlenmesine vesileymiş ama en önemli burada vurgu infak <gülüyor> infak etmek zekatı da kapsayan üst bir konudur ki Bakara'da zekat verirler demiyor infak ederler diyor infak maddi olsun, manevi olsun bir şeyin senden çıkması demek nafaka çıkmak demek senin ailene verdiğin senin cebinden çıkıyor. İnfak çıkmak deme unutmayın. Münafık kelimesi var ya hani münafık kelimesinin kökeni olan tarla faresinin. iki tane tünelinin olması ve birinden olmazsa diğerinden çıkması münafık kelimesinin kökeni olmuş. Senden çıkan fedakarlık ettiğin her şey arkadaşlar bu infak konusunun aslıdır. En üstü, Verme, en üstü e, farz olan şeyi zekattır ama sadece zekat değildir. Her türlü çıkma şeydir. Kendine çay dolduruyorsun ya çay dolduruyorsun. Önce başkalarına verip kendinin en son alması da infaktır arkadaşlar. Otobüse binerken başkalarına yer vermen de infaktır. Ama aslı rızıklardan verilen başkasını kendi nefsine tercih etmek anlamında da infaktır. Allahu e, Allahu Teala devam ediyor. Ancak bunlar diyor yercu ne ticareten Bunlar ancak bir ticareti ümit edebilirler ki o ticaretine zarar etmeyecekleri, iflas etmeyecekleri bir ticareti umabilirler. Gerek 18. ayetteki gerek de bu ayetteki şeyleri yapanlar ancak bir ticaretten zarar etmeyeceğini umarlar. Demek ki neymiş? Diğerlerinin yaptıkları ticaret kesinlikle zarar edecek arkadaşlar. Zarar eden de iflas eder. Peygamber Efendimiz diyor ya size müflis eden, e, iflas etmiş birini göstereyim mi? Kim diyor? Şu diyorlar. İşte onlar ki diyor birçok bir çok doğruyu yaptığını zannettiği halde ahirette hesap gününde başkalarının haklarını ödedikten sonra geriye bir şey kalmayıp da iflas etmiş olarak da cehenneme gidenlerdir diyor. Allahu Teala bize bu ayetleriyle daha dünyada yaşarken nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor ki bu zikirdir ve bunu kitabında veriyor. Biz de layıkıyla Allah'tan korkup da azizliğini anlayıp da onun mağfiretine uğrayanlardan eylesin. Yoksa ticareti zarar edip de müflis olmuş, iflas etmiş insanlardan oluruz. Allah-u Teala da biz, e, bizleri bu sınıfta olmaktan korusun. Ve ahiru davahum enil rabbil alemin. El Fatiha.